ZULÜM VE Zalim Kerem Çağlar İnsanlığın hafızasında yer edinmiş, bilinen ilk zulüm, kendi nefsinin aleyhinde aptalca bir nankörlük, büyüklenme ve yüz çevirmesi sonucu, aziz ve celil olan Allah'ın emrine isyan eden, lanetlenmiş iblisin aynı zamanda kafir olarak da isimlendirilmesine neden olan yerilmiş, çirkin ve mahkum edilmiş bir fiilidir. İblisin bu fiili, zulmün her çeşidini kendi içerisinde barındırmaktadır. İlk olarak büyüklenmek ve Allah Sübhanehu ve Teala'nın emrine karşı gelmek suretiyle en büyük zulüm olan küfür amelini işlemiştir şeytan. Sonra insanlığın ilk ebeveyninin Adem Aleyhisselam ile Havva annemizin cennetten çıkarılmalarına sebep olan ve ismiyle müsemma şeytani ameliyle yaptığı zulüm gelmektedir. İnsanlığın atasının bağışı bol ve kerim olan Rabbinin genişliği yerle gökler kadar olan ebedi saadet yurdundan çıkarılması için tuzak kurup bunda da başarılı olan iblis bu zulmüyle tıynetini ortaya koyuyor ve böylelikle ilk intikamını da Almış oluyordu. Melaike cinsinden olmadığı halde, onlardan sayılacak kadar aralarında bulunan iblis, Allah'ı inkar ettiği için değil, kendi nefsinin aleyhinde zulmederek, Allah'ın emrine itaat etmemesi dolayısıyla kafir olmuştur. İblisin küfür sebebi, yalnızca emre itaat etmemesi de değildir. Yüce Allah'ın emrini beğenmemesiyle büyüklenerek, kendi kıyasıyla tenkit, eleştiride bulunmasıdır. O, bu tavrıyla kendi nefsine zulmederken, Öte yandan bu duruşunda, sesinde, sözünde ve kıyasında müthiş bir ahenk ve haklılık olduğuna inanıyordu. Bu yaptığı fiil, fikir ve tıynet olarak kendi zihni zürriyetinden olan zulüm ehline de tarih boyunca yol gösterici örnek bir model olmuştur. Temel ideolojik kıstaslarını, pervasızlıktaki sınırsızlığını ve uygulamadaki örnekliğini şeytanın belirleyip gösterdiği her türlü zulüm, insanlık tarihinin her döneminde ve her şekliyle var olmuştur. Zulmün Mahiyeti Zulüm sözcüğünün anlamları tıpkı bir ağacın gövdesinden çıkan dallar gibi farklı şekillerde ifade edilip dile getirilse de temelde birbirlerine çok yakındır. Zulüm, bir şeyi ya eksilterek ya da artırarak veya zamanından ya da mekanından saparak kendine ait olmayan yere koymak demektir. Zulüm, Allah katında makbul ve meşru olan hudutların ihlal edilmesidir. Zulüm, adalete aykırı davranmaktır, hak edene hakkını vermemektir, haksızlık ve adaletsizliktir. Zulüm, az ya da çok hakka tecavüz etmektir. Zulüm, başkasının mülkünde izni ve rızası olmadan tasarruf etmek ve haddi aşmaktır. Zulüm, inandığını iddia ettiği halde imanına şirk karıştırmaktır. Zulüm, haktan kopup batıla intisab etmektir. Zulüm, Allah'ın mescitlerinde Allah'ın dinine davete engel olmaktır. Zulüm, adaletin gereğinin yerine getirilmemesidir. Zulüm, hak ile batılı karıştırıp, Hak diye takdim etmektir. Zulüm, adaletle bağdaşmayan her türlü iş ve işlemlerdir. Zulüm, hakka baş kaldırmak ve tevhide muhalefet etmektir. Zulüm, sahibini cehennemin gayya kuyularının diplerine doğru hızla sarkıtan kuyu makarasının urganıdır. Zulüm, insansız hava araçlarıyla gökten ölüm ve yıkım kusan bombalar yağdırmak olduğu gibi, Allah'a isyanla şeytana itaate çağıran şirk düzeninin, sınırsız sayıdaki küfür itikatlarıyla 7'den 70'e insanların kalplerinin ve sonuç itibariyle de ahiretlerinin harap edilmesidir. Zulüm, bir lokma ekmek karşılığı veya sosyal bir konum sağlayacak bir kartvizit için tağuti düzenin bir parçası olmayı kabul etmektir. Zulmün farklı tezahürleri Zulüm, zulümdür. Zulmün rengi, tadı, kokusu, markası veya aroması elbette yoktur. Ancak zulmün sebebi, kapsamı, niteliği ve zulmedenin süreç içerisinde zulümle ulaşmak istediği hedeflerle elde etmeyi amaçladığı çıkarlardan söz etmek mümkündür. En önemli ve en büyük zulüm, insanla Yüce Allah, Sübhanehu ve Teala arasında gerçekleşen ve insanın bizzat eli mahsulü olandır. Evet, en büyük zulüm, küfür, şirk ve nifaktır. Bundan dolayı Yüce Allah, Sübhanehu ve Teâlâ şöyle buyurmaktadır. Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. İyi bilin ki Allah'ın laneti zalimlerin üzerinedir. Zalimlere gelince onlar için elem verici bir azap vardır. Küfür ve şirk şeklinde ortaya çıkan bu çeşit, zulmün faillerinin genetik kodlarında ve karakterlerinde İblise ait çok belirgin izler görürüz. İradeleri şeytanın ipoteğinde olan bu tür zulüm ehli, şeytanın yoldaşlığında samimi olduklarını kanıtlamak adına her vesileyle ve her platformda küfürlerini ilan ederler. Küfürlerinde ısrarla üstün çaba gösterirler. Bunda da herhangi bir sakınca görmezler. Çünkü ilan edip üzerinde ısrar ettikleri bu inkarları ile beraber sonu rüsvaylık ve ebedi azaba kadar ulaşacak bir cezanın kendilerini yakalamayacağını zannederler. Bu kuruntuları onların kalplerine pompalayansa bu kulların seri başı olan şeytandır. En büyük zulmün kullarında, iblisi yoldaşlarıyla şirk ve küfürlerinde azgınlaşırlar, Allah'ın el-halim olduğundan gafil olarak. Şüphesiz Rabbinin yakalaması çok şiddetlidir. Zalimlerin yani müşriklerle kafirlerin bu cürümlerinden ötürü karşılaşacakları cezanın Kur'an'daki tasviri dahi dehşet verici, ürpertici, iç karartıcı ve korkunç bir manzaradır. Tekebbürün cezası zelil edici bir azaptır. Büyüklenmenin ve Allah'a karşı yalan uydurmanın cezası, bir tarafa bu cezanın niteliğinin açıklanması bile, kalbin ve ruhun her zerresine kadar kara keder bulutlarının yayılmasına sebep olmaktadır. Allah Sübhanehu ve Teala hakkında, Yalan uydurup nefislerine zulmederek büyüklenenleri, yoldaşlarından ayrıldıktan sonra çok çetin bir gün beklemektedir. Tek başına, yanında hiç kimse olmadan ve yapayalnız olarak Allah'ın huzuruna çıkacaklardır. Müşrikler, kafirler ve münafıklar için yani kendi nefisleri aleyhine zulmedenler için çok zor bir karşılaşmadır bu. Sevdiklerinden ve sevenlerinden ayrılmış, atalarından ve önderlerinden uzaklaşmış, eş ve çocuklarıyla tüm bağları kesilmiş, Allah'ın kendilerini sahip kıldığı ve bunlar üzerinde kendilerini muktedir zannettikleri şeylerden de kopmuşlardır. Başları dara düştüğünde kendileri için aracılık edeceklerine inanarak hayatlarına ve ibadetlerine ortak yaptıkları efendilerinden ve şeyhlerinden uzaklaşmışlardır. Oysa bunlar Allah katında bizim için şefaatçi olacaklardır diye büyük ümitlerle ve içten bir bağlılıkla itaat ederlerdi onlara. Hem de ibadet derecesinde bir itaatti bu. İnanıp güvendikleri her şey ortadan yok olur. Hayatları, rejimleri, siyasetleri, partileri, cemaatleri, örgütleri, eğitimleri, aileleri, çocukları, ibadetleri, liderleri ve diğer tüm konularda Allah'a ortak kıldıkları her şey bir anda kaybolurlar. Hesap anı yaklaştıkça o kibirli zulüm ehlinin nasıl ürperip yalnız kaldığını Kur'an anlatıyor bize. Korkunç bir yalnızlık. Yalnızlığın verdiği dehşet verici bir korku. Hani neredeler, nerede kaldılar o ortaklar, aracılar, şefaatçiler, cemaatçiler, hocaefendiciler… O gün herkesin kendisine yetip artacak bir derdi vardır. İşte o an en büyük zulmünün yani şirkinin, küfrünün veya nifakının yani elleriyle gönderdiklerinin karşılığıyla karşılaştığında ancak şunu söylemeye mecal bulur. Keşke toprak olsaydım. Zulmün çeşitlerinden ikincisi de kişiyle insanlar arasında cereyan eden zulümdür. Önce bu konuyla alakalı birkaç ayete bakalım. Ancak şunlar aleyhine bir yol vardır ki, ''İnsanlara zulmederler. Bir kimse zulmen öldürülürse onun velisine hakkını alması için yetki verdik. Bir suça verilecek ceza işlenecek suç kadardır. Kim bağışlar ve barışı sağlarsa onun mükafatı Allah'a aittir. Doğrusu o zalimleri sevmez.'' Hiçbir şekilde zulmün aracısı, destekçisi, yardımcısı ve taraftarı olmayan bir kimse zulme uğradığında Allah Sübhanehu ve Teala katında meşru olan yasal hakkını kullanır. Böylelikle kendisine yönelik zulmü bertaraf eder. Yeryüzünde böbürlenip azgınlaşarak insanlara zulmedenler, sahip oldukları tüm güç ve imkanlarını zulümlerinin devamı için seferber ederler. Karşılarına dikilip engellenmesi gerekenler de bunlardır. Bu zalimlerin zulümleri sürdükçe ve insanların tevhid akidesi temelinde ıslah amaçlı direnişleriyle karşılaşıp zulümlerinden vazgeçirilmedikçe yeryüzü ıslah olmayacaktır. Toplum için bu azgın zalimler bir an evvel ameliyatla bünyeden atılması gereken kanserli bir ur hükmündedir. Böyle bir cerrahi müdahale bünyede bir takım acılara ve hasarlara neden olacaktır. Ancak bu sonuç kaçınılmazdır. Çünkü sonuç itibariyle bünye de olması gerektiği gibi sağlığına kavuşmuş olacaktır. Zalimler hiçbir engel ve direnişle karşılaşmadan çok ağır ihlallere, haksızlıklara ve yıkımlara devam ettikleri sürece hiçbir fert için barış, güven ve esenlikten söz edilemez. Gücü eline geçiren diktatörleşir şeklindeki genel kabulü doğrularcasına, zalimler iktidar sahibi olduklarında yıkımlarının acı bilançosu da daha fazla kabarmaktadır. Çünkü iktidar bu zalimler için zulümlerinin icrasının en etkili, yaygın ve elverişli aygıtıdır. Örgütler ya da devletler gibi organize bir güç olmadan zalimlerin zulümlerini zayıflatılmış bir toplumun üzerinde icra etme imkanları da olmaz. Kişilerin kendi aralarındaki anlaşmazlıkların çözüm yöntemleri dahi temelde şirk düzeninin yargı kurumları aracılığıyla uygulanmaktadır. Allah Sübhanehu ve Teala sevgisi ve korkusu olmayan ve tevhid akidesinin ne olduğunu bilmeyen bir kimse, haddi aşıp da komşusuna, köylüsüne veya herhangi birisine zulmettiğinde bu zulmünün neticesi ona yine şirk olarak geri dönüyor. Bu şekilde bir kısır döngü içerisinde hayatlarını sürdürürler. İnanç, söz ve amellerde şirk alıp şirk verme kısır döngüsü. Birbirlerine zulmederken kendi nefislerine de zulmetmekte olan bu insanların başlarındaki zalimler de Allah Sübhanehu ve Teala hakkındaki şirk ve küfürleri nedeniyle kendi nefisleri aleyhinde en büyük zulmü gerçekleştirmiş olanlardır. Allah Sübhanehu ve Teala hakkında tuyanları ortadayken bu zalimlerin kendileri gibi olan insanlara zulmetmede çok daha pervasız ve ölçüsüz olacakları muhakkaktır. Nitekim tarih bu örneklerle doludur. Son iki yıldır hemen yanı başımızdaki Suriye'de cereyan eden hadiseler ortada. Oradaki zalim tağutun ve yardakçılarının sebep oldukları ölüm ve yıkımın neredeyse istatistikleri dahi tutulamaz olmuştur. Bu zalim tağuta mezhep sınırsız krediyle sundukları yardım ve destek olmasa Mısır'daki kartlaşmış tağut amcasından daha dayanıklı çıkması söz konusu bile olamazdı. Bu yardım ve destekleri, üzerine çöreklendikleri devletin organize yeteneğiyle ölümcül darbeler haline dönüştürüp halkına yönetmektedir. Adalet ve yardımlaşmada devletin organizasyon kabiliyetiyle nasıl ki halkın, toplumun kılcal damarlarına kadar ulaşabiliyorsa, maalesef Suriye'de görülen o ki bu kabiliyet limitsiz zulüm olarak işlemektedir. Organize bir güç olmadan zalim tağut, zulmünü değil toplumun kılcal damarlarına Elhamra Sarayı'ndan şehrin sokaklarına açılan kapılarının önündeki caddenin öte tarafına dahi ulaştırabilmesi mümkün değildir. Uhrevi neticeleri itibariyle düşünüldüğünde halkına variler dolusu TNT bombalarıyla ölüm ve yıkım yağdıran bir zalim tağutla neredeyse anne karnındaki ceninlerden başlayarak nesilleri demokrasi gibi küfür ile fesada uğratmada üstün çaba harcayan adil tağutlar arasında bir fark olmadığı kuşkusuzdur. Elbette ki bu tespit uhrevi neticeleri itibariyledir. Dünya hükmünde zulümde yine ortaktırlar. Çünkü henüz başlarda kaydettiğimiz ayette belirtildiği üzere en büyük zulüm şirktir. Kişiyle insanlar arasında cereyan eden zulümlerde en büyük pay yönetici ve lider konumunda olanlara aittir. Bu liderler ki kalpleri kömür, suretleri ise zifiri karanlıklardan birer parça gibidir. Zulüm ehli sadece höt-zot eden, vurup kıran, dövüp yaralayan ya da başkaca maddi ve bedeni kayıplara neden olanlar değildir elbette. Tevhid akidesine teorik, sözlü olarak vakıf olduğu halde güçlü zalimlerin zulüm ve cezalandırma tehditlerini Allah'ın azabıyla bir tutarak yüz çeviren, bununla da yetinmeyip muahhitlere muarız olan zalimleri de unutmamak gerekir. Konuşması ve kalıbı pek hoş olup sizi itidale davet etmekten başka bir işlerinin olmadığını zannedersiniz. Bu zulüm ehli Allah'ın huzuruna çıkacakları günü düşünebilseler, yaptıklarının karşılığının lanet, gazap ve ateş çukurları olduğunu görebilirlerdi. Bunu görebilmeleri için elbette ki o çetin günün hesabını yapmaları, düşünüş ve bakışlarının kapsamı içinde düşünüş ve bakışlarının kapsamı içine almaları gerekecektir. Zulmedenler azabı gördükleri zaman bütün kuvvetin Allah'a ait olduğunu ve Allah'ın azabının ağır olduğunu anlayacaklarını keşke şimdiden bilselerdi. Zulmün son çeşidi ise kişinin kendisiyle nefsi arasında gerçekleşen zulümdür. Birkaç ayetle bu çeşit zulmü tanımaya çalışalım. Onlardan kimi nefsine zulmedendir? Rabbim ben gerçekten nefsime zulmetmişim. Eğer onlar nefislerine zulmettikleri zaman sana gelseler, Tüm zulüm çeşitleri esas itibariyle kişinin kendi nefsi üzerinde caridir. Çünkü zalim zulme ilk yöneldiğinde başta kendi nefsine zulmetmiş olur. Kendisi dışındaki insanlara yönelik zulüm kapsamındaki her türlü tasarrufundan evvel o zalim kendi nefsine zulmetmekle işe başlamıştır. Bundan dolayı Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde şöyle buyurmaktadır. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Sahabenin büyüklerinden Abdullah bin Mes'ud radıyallahu anh'dan şöyle rivayet edilmiştir. İnanıp da imanlarına herhangi bir zulüm karıştırmayanlar ayeti nazil olunca bu insanlara ağır geldi ve ''Ey Allah'ın Resulü! Hangimiz nefsimize zulmetmiyor ki?'' dediler. Resulullah, ''Hayır, burada sizin düşündüğünüz şey kastedilmemiştir. Salih kulun şu sözünü işitmediniz mi? Çünkü şirk çok büyük bir zulümdür. Burada kastedilen şirktir.'' buyurdu. Kişi zulme meyletmekle fesadın fitilini de ateşlemiş olur. Bu öyle bir fesattır ki hem dünya hayatını zindan eder hem de ahiret yurdunda nasipsiz bırakır. Eğer yeryüzünde bulunanların tümü ve onun bir misli daha zulmedenlerin olsaydı, kıyamet gününde azabın fenalığından kurtulmak için elbette bunları feda ederlerdi. Burada zikredilen zulüm, zulmün üç türünü de kapsamaktadır. Dolayısıyla dünyada kendisinden herhangi bir zulüm kaynaklanmış olan istisnasız herkes, şayet kıyamet günü yeryüzündekilerin tamamına ve hatta bunun bir misline sahip olmuş olsalardı, mutlaka onu feda ederlerdi. Çünkü onlar daha zalim ve azgın idiler. Allah'a şirk koşmak, başkalarına haksızlık etmek veya daha önce saydığımız diğer hususlarda kendi nefsine zulmeden zalimin göstermeye çalıştığı heybet, kibir ve güç gösterilerine rağmen hiçbir yer onun için güvenli değildir. En yakını da olsa hiç kimse tam güvenilir değildir. Zulüm kişiyi ne rahat ettirir ne de zulmedene kalıcı bir fayda verir. Bilakis onu helake götürür. Onlar orada, cehennemde, Rabbimiz, bizi çıkar. Önce yaptığımızın yerine iyi işler yapalım diye feryat ederler. Size düşünecek kimsenin düşünebileceği kadar bir ömür vermedik mi? Size uyarıcı da gelmedi mi? Niçin inanmadınız? Zalim kimdir? Belirttiğimiz gibi zalim, zulmü ilk anda kendi nefsi üzerinde icra edendir. Allah'a şirk koşarak, küfre saparak ya da nifak maskeleriyle varlığını sürdürmeye çalışarak, en büyük zulmü kendi aleyhine gerçekleştirmiş olandır. Zalim, konunun başında geçen zulüm tanımlarından birini veya bir kısmını ya da hepsini birden yapan veya bu özellikleri kişiliğinde barındırandır. Zalim, kendisine Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı halde yüz çevirendir. Zalim, Allah'ın mescitlerine necis ayaklarıyla basıp, Allah'tan başka ilah tanımayan tevhid davetçisi muvahhid Müslümanları derdest ederek, zindanlarda mahrumiyetlere mahkum etmeye çalıştıkları halde, bu ve buna benzer cürümleri işleyip de halen Müslüman sıfatını kullanan yerli tağutlardır. Zalim, bağlılarınca kutsallık atfedilen cemaat ve liderlerin iddia ettikleri aksi istikametteki helak edici mecralarda boy göstererek, Tevhid akidesine şahitliği tam müden gizleyendir. Zalim Firavun'un sihirbazlarının yapmaya çalıştıkları gibi tevhid akidesiyle toplum arasına kalın ve yüksek duvarlar örmek maksadıyla bir yandan demokrasinin faziletlerinden ekolojik sistemin korunmasına ve ot çiçeği, börtü böceğe kadar hemen her konuda farklı görüşler beyan ederken öte yanda yüce Allah'ın ayetlerini ağızlarını eğip bükerek göbeklerini çatlatıp parendeler atmak suretiyle tahrif ve tevil edip değiştiren saray mollalarının takendileridir. Zalim, yeryüzündeki fesadın müsebbibi, organizatörü, planlayıcısı, uygulayıcısı, yaygınlaştırıcısı ve devam ettiricisi olan küfür önderlerini, onların güdümündeki uluslararası fesad teşkilatlarını ve lanetlenip gazaba uğratılmış kavimleri dost ve müttefik edinen yöneticilerdir. Zalim, henüz görmediği ve görüp görmeyeceği meçhul olduğu halde, şimdiden çoluk çocuk, torun tombalak deyip istikballerini düşünerek, neredeyse kendilerini helak edercesine, iş, siyaset, spor ve kültürel faaliyetlerinin sürükleyiciliğine kaptıranlardan, Allah'ı unutup tevhid akidesinden de habersiz bir şekilde hayatlarına devam edenlerdir. Zalim, omuzları rütbelerini gösteren apolet tarlası gibi kalabalık, ve göğüsleri de envağı nişanlarla donanmış püsküllü üniformalar içerisinde şecaat arz ettikleri halde hakikatte ödleklerin en önde gidenleri olan taavutlardır. Zalim bulundukları görevi ve ellerindeki yetkiyi başta muvahhidler olmak üzere mazlumların aleyhinde mahrumiyet, eziyet ve baskı aracına dönüştürerek kullanan taavutun kullarıdır. Zalim, Yüce Allah'ın bizler için önder ve örnek kıldığı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnet-i terk edip bidatleri ihya edenlerdir. Zalim, iradelerini Allah'a isyan ettirecek şeylerden korumayanlardır. Zalim, meşru emre itaat etmeyip karşı gelen ve böylece İslam cemaatinin hürmetini çiğnemeye cüret edip nefislerine zulmedenlerdir. Her kim tevhid akidesine aykırı inançlara yönelmek suretiyle, Allah Sübhanehu ve Teala hakkında yalan uydurur ve böylelikle zalimlerden olursa başına toprak saçılsın. Kendisiyle tevhid arasına aşamayacağı engeller girmeden ve sıratta surun arkasından çağrılmadan önce hakka dönüp nefsine zulmetmekten kaçınsın. Çünkü zalimler için hiç yardımcı yoktur. Hamdımız ve minnetimiz ancak ve yalnız Allah'adır. Allah'ın salat ve selamı efendimiz ve dostumuz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in temiz ehli beytinin ve saygıdeğer asabının üzerine olsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 11. sayısında yayınlanmıştır.